shaft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 Ardından Ruhisu'dan bir Bayburt türküsü dinledik, Giydim Çarıklarımı. Bu kayıt 1970'li yıllarda Ruhisu'nun dostlarıyla buluştuğu bir ev toplantısında yapılmış ve kayıtta yeri seslerde işte Türkan Saylan'ın ve Sabatin Eyboğlu'nun da seslerini dinledik.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 Hatbolmaz hicran eller var dert vurup da yerde Eylersin derman ercan kabul etmez Bir Vy dünya, dønya, hanisin dønya Vy dünya, dønya, yalansin hli olanlar der gel der gel Arayanlar elbetmanın Sødek deri ki, kimde ne var kim bilir. Beştik, øzaretti elde neler var. Elde neler var, elde neler var. Sødek ki, kimde kjimnene, ne var kim bilir. Beştik, øzaretti elde neler var. Elde neler var. «Vay dünya, dünya, fanisin dünya, vay dünya, dünya, yalansın dünya, aşkle pervame, dönersin dünya, dönersin dünya».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 Şimdi isterseniz kısa bir ara verip Ruhisudan bir şiir ve ardından bir türkü dinleyelim. Önce Ezgili Yürek şiirini dinleyeceğiz. Ardından Kırşehirli Çekiç Ali'den alınan bir türkü gelecek. Acem Kızı. Ezgili Yürek Hangi taşı kaldırsam anamla babam Hangi dala uzansam hısım akrabam Ne güzel bir dünya bu İyi ki geldim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 nefto shanoba jacinja elen shanoma da calagem quezi orlore khashu tindan ba kunja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 Sen sever ulan nelesinim ali yundukça gözün ben derdermecani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 söz ettiği videolar hazırlıyordu. Derlediği masal kitabı Ermenik kaynaklarından Kürt, Ermeni aşk masalları da ölümünden kısa bir süre sonra Aras Yayıncılık tarafından yayınlanmıştı. Sarkis Usta Sarkis abinin dinlemeye doyum olmayan muhabbeti kimi zaman ustanın küçük oğlu o annesin kum kapıdaki eski yolu üzerinde yer alan dişçi muayenehanesinde işte kimi zamanda Sarkis Usta'nın Meryem Ana Kilisesi'nde komşu iki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 kør ten olursa boynu bükük benzi solo yar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 çok dur hangisine yanayım derdim çoktur, hangisine yanayım yine tazelendi yürek yarası ben bu derde kan deder man bulayım meğer dost elde nolmaz çaresi Efendim, efendim, benim, efendim Benim bu derdime derman, efendim Ben bu derde kan de derman bulayım Meğer dost elinden ola çaresi Efendim, efendim, benim, efendim, benim bu derdime derman, efendim. Donlar diğer gülden naziktir. Türlü donlar diğer gülden naziktir. Bülbül çevreyleme güle yazıktır. Çok hasrettik çektim bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar parası. Efendim, efendim, benim, efendim Benim bu derdime derman, efendim Çok hasretli çektim, barom eziktir Güle güle gelir canlar parezid Efendim, men kentim beni bendi benim bu deri ritimete ama Didar ile, muhabbete doyulmaz Didar ile, muhabbete doyulmaz Muhabbetten kaçan insan sayılmaz Münkir üflemekle çera søynmez Tutushunca yanar aşkın çırasih Efendim, efendim, beni efendim Benim bu derdime derman efendim Münkir uflemekle çera søynme Tutushunca yanar aşkın çerasi Efendim, efendim, benim, efendim Benim bu derdime serma, efendim Efendim Benim usul boylu selvi çınarim Benim usul boylu selvi çınarim Yleime bir ot düştü yanarım Küblem sensin, yüzüm sana dönerim Mihrabimdir kaşlarının arasi Efendim, efendim, benim, efendim Benim bu derdim derman, efendim Køblem sensin, yüzüm sana dönerim Mihrabim deri kaşlarının arasi Efendim, efendim, benim efendim Benim bu derdime derman efendim Sultanem katı yüksek uçarsin. Bir Sultanem katı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız gelir geçersin Dilber muhabbetten için kaçarsın Böyle midir elinizin töresi Efendim, efendim, benim efendim Benim kumdime derma, efendim Dilber muhabbetten ne için kaçarsın Böyle mi değil, elin izin Efendi efendi beni mefendi benim modernim midermefendi Şimdi sırada Ruhisudan dinleyeceğimiz bir türkü var mantı var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 E söyde yılan aktı dalını kıra kıra bana bir yiğit baktı terini silesiyle. E ben de 1988 yılında Beyoğlu'nda bir ev toplantısında bu tuzak ritüele düşürülmüştüm. şimdi mantıvar türküsünü Ruhi Sudan dinliyoruz. Ey mantı mantıvar, var mantı var mantı var baktı bara gelenin cennette beş tane var mantı bara Cennette bir star dinu Montivarım açıldı kokuları saçıldı ana müjdolsun kızın bahçesi açıldı ana müjdolsun kızın bahçesi açıldı Ey hezine hezine, kürkü düşmüş dizine Oturmuş yol üstüne, kimse bakmaz yüzüne Oturmuş yol üstüne, kimse bakmaz yüzüne Seydi de yılan aktı, tavını kıra kıra, bana baktı, terini sile bir yiğit baktı, terini, sile sile. Bana bir yiğit baktı, terini sile sile. Karşıda koyun kuzusu Køvrøm køvrøm boynuzu Yok demen, yoksul demen Yi yi de verin køzi Yok demen, yoksul demen Yi yi de verin køzi Mantøvarøm avan ol Kaza bela savan ol Ne gelene yüz çevir, ne gideni kovano. Ne gelene yüz çevir, ne gideni kovano. Mesteyinin küründen, o ok küşleme süründen bir nur doğmuş. Muhammed'in nurundan Birin cecik nurdu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 Romper su none it sang for you Varsam yârin yanına, elim durmaz huysuzdur. Varsam yârin yanına, elim Programa bir Batı Trakya türküsüyle devam etmek istiyorum. Drama Mahpusu veya daha çok bilinen adıyla Drama Köprüsü. Bu kayıt 1986 yılında Çekirdek Sanat Evi'nde yapılmış. Ezgi'nin günlüğü topluluğu bu türkü yorumluyor. Türkü de solist olarak Ruhiz Dostlar Korosu'nun ilk koristlerinden Emin İgüs'ü dinleyeceğiz. ordan geçilmez brehasan yardan geçilmez atna itini debre asan ti abiyle en son 19 Aralık 2015'te gerçekleştirilen Hrant Dink anmasında Agos'un arka balkonunda muhabbet etmiştik. İşte Sarkis Usta'yla ölümünden hemen birkaç gün önce Kumkapı'daki evde ustanın elleri avuçlarının içinde sessizce oturuşlarını anlatmıştı. Sarkis Usta'yı o yıl 1 Mayıs 2015'te 100. doğum gününde Beyoğlu Yeşilev'de bir söyleşiyle anmayı da kararlaştırmıştık. Ama ne yazık ki bunu yapamadık. Kısa bir hastalık döneminin ardından 28 Mart 2015'te Sarki da hayata veda etti. Feriköy-Surp Vartanat Kilisesi'ndeki cenaze töreninin ardından ona Agos gazetesi önünde bir uğurlama töreni yapılmıştı. İşte Seropyan'ın yoldaşı, meslektaşı, gazeteci yazar, açık radyo programcısı Pakrates Tukyan Agos'un önünde yapılan uğurlama töreninde Seropian'ı şöyle anlatmıştı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 Mart 2015'te hayata veda eden Sarki Seropyan için onun anısına seçtiğim şarkılar ve şiirler dinlettiğim programın sonuna doğru geliyoruz. İbabil'den sonra'nın bu bölümünü ve bundan önce yayınlanan bölümlerini Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz.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 Dedem korkuttan kör oldu. Yunus Emre'ye Pir Sultan Abdal, Karaoğlan, Dadaloğlu'na, ondan ona, ondan ona, ondan da çağımızın büyük ozanlarına sürüp geldi bu güzel. Bir. Hep doğru gördü, doğru söyledi bu telli kuva. Onlar yalnız bize bu dünyayı sevdirmekle kalmadılar. Daha mutlu ...ve daha adil bir dünyanın geleceğini de söylediler. Belki o dünyayı görmediler ama... ...görmüşçesiniz mi? Babilden sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan: Ercüment Gürçak.